Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneltiriz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamd edilmeye layık olan O'dur. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye bir tek layık olan O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli Beytin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim önceki hoş gelmişsiniz. Daha hoş bulduk efendim. Hamdolsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. Efendim Diyarbakır'dan Savaş Yılmaz. Ben hemen hemen her gün geceleyin Allah zikrini yapıyorum. Bunun bir sakıncası var mı acaba? Zikir yaparken akıl devreden çıkıyor. Bunun hikmeti nedir? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Selatü selamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l-âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l-mürselin ve ila cem'il veliyyi. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allah ayet-i kerimede Allah'ı zikir en büyüktür buyurdu. Allah'ı zikir en büyüktür demek en büyük bize fayda veren, bize kazandıran Allah'ın zikri demektir. En güzel isimler Allah'ındır. Onunla Allah'tan isteyin buyurdu. İster Allah deyin, ister Rahman deyin fark etmez. Allah'ı zikredin. Eğer Allah'ı zikrediyorsak, Mutlaka bunun karşılığında, manevi olarak kazanacağımız bir şey vardır. Eğer kendimizden geçiyor, akıl devreden çıkıyorsa, bu durumda aslında kendimizden geçmemizin bir sebebi vardır. Nedir o? Allah ile beraber olduğumuzdan dolayı, Allah dediğimizden dolayı kendimizi göremez oluyor, hissedemez oluyor. Bu durumda aslında anlaşılması gereken şey nedir? Allah'ın isimleri tecelli etmiştir. Tecelli ediyor ki, o zikirle beraber akıl devreden çıkıyor. Kendimizi göremez, hissedemez e, oluyoruz. Bunun bize kazandıracak kazandıracağı nedir? Evet, Allah ile beraber olmak. Allah'ın tecellisine gönlümüzü açmak. Açıp o tecelliyi almaktır bu buna şükretmek lazım, buna hamd etmek lazım. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin. Her halükarda zikir halinde olmak lazım. Allah ile beraber olmak lazım. İnşallah kardeşimiz doğru yapıyor. Evet, Bunun hikmeti de Allah'ın isimleriyle onun gönlüne tecelli etmesidir. Kur, Allah ile beraber olunca, Allah'ın güzelliği tecelli edince Allah'ın olduğu yerde varlık olmaz. Kul ya Allah der ya da ben der. Allah diyen ben demekten kurtulur, kendinden kurtulur. Ama ben diyen de Allah diyemez. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Ensar Ensaroğlu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah'ın güzel kulu ve Allah'ın halifesi hocam, sizleri çok seviyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, bir zamandır yanınıza gelmek istiyorum ama kısmet olmuyor. Geçen hafta pazar günü kızımı ciğerim olan Reyhan, Reyhan Ravzagül Hakk'ın rahmetine kavuştu. Doğuştan engelliydi, üç yıl boyunca çok acılar çekti, kendisi acıların tarifi imkansız acılardı. Unutamıyorum. Aklıma geldi mi ağlıyorum ve rüyamda görmek istiyorum ama göremiyorum. Ellerinizden öperim. Diğer TV çalışanlarına selam ve sevgilerimi. Oradaki kardeşlerimi çok seviyorum. Herkese selam olsun. Bana dua etsinler hocam. Evet. Allah kardeşimize rahmet eylesin. Rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin inşallah. Anasına, babasına, yakınlarına da aynı şekilde sabırlar ihsan eylesin. Allah üzerlerine sabrı yaktırsın inşallah. Her ne olursa olsun Allah'a göre bakıp anlamak gerekiyor. Eğer engelli ise bununla beraber o yaşta e, vefat etmiş olması aslında öbür tarafa bir şefaatçi göndermiş demektir. Çünkü ailesi de onunla beraber sıkıntı yaşanmıştır. O yaşanan bütün sıkıntılar onlar için rahmet olur, nimet olur, e, güzellik olur inşallah. Zaten öyledir. Mesele görmeye gelince inşallah öbür tarafta zaten <gülüyor> hep beraber olacağız. Bu sefer engelli değil, bu sefer sağlam olarak hep beraber olacağız. Allah ayet-i de buyuruyor ki, asıl hayat, Allah katındaki hayattır. Asıl hayat, cennet hayatıdır. Çalışanlar bunun için çalışsın. Biz de hayatı yaşarken ebedi hayatımızı, cenneti kazanmak için çalışıyoruz, çalışmamız gerekir. Allah katındaki hayatı istememiz gerekir. Onu istediğimizde mutlaka Allah onu ikram eder. Bunun için sebepler, vesileler yaratır. Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu mutlaka ebedi hayatımızı, Allah'ın rızasını kazanmamız için bir sebep, bir vesiledir, bir imkandır. Eğer analar, babalar, engelli evlatları varsa, onların bakımını yapıyorsa, onlarla beraber çektikleri o zahmet baştan sona ibadettir. Baştan sona Allah'ın rızasını kazanmak için bir nimet olarak görmeleri gerekir. Muameleyi de öyle yapmaları gerekir. Evet söylüyoruz bütün engelli olanlar ister önceden ister sonradan olmuş olsun her birine bir ayet nazarıyla nazar etmek gerekir. Allah'ın yeryüzündeki bizim için ayetleri, ayet olarak görmemiz gerekir. Onlarla muhatap olurken Allah'ın ayetiyle muhatavız. Nasıl bir ayet? Şükür ayeti. Kulum, sen de böyle olabilirdin. Bunun için şükret, Allah'a hamd et, nimeti gör. Bizim için bir şükür ayeti olmuş olur. Onun için ayetlerimizi sevmemiz gerekir. Allah'ın bizim için yarattığı ayetleri sevmemiz gerekir. O ayetlere gereken o ihtimami, e, güzelliği göstermemiz gerekir. Elbette ki bunun karşılığında Allah'ın ikram ettiklerini bir tek o bilir. Bizim bunun için bir ölçü koymamız bile doğru değildir. Onun için hamd ediyor, şükür ediyor. Rabbimize isyan etmiyor, itiraz etmiyoruz. <gülüyor> i̇nşallah ahirette de hep beraber oluruz. Bir şefaçi göndermişiz inşallah. Allah kardeşimize de Sabır versin. Sabrı üzerlerine yaktırsın inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan <gülüyor> Burak Güven. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim amcaoğlu Nakşibendi tarikatında benim şeyhim dünyayı döndürüyor gibi laflar söylüyor. Aman yarabbi diyeceğine aman efendim diyor. Bu aşırılık değil midir? Böyle şeylere gerek var mı? Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Böyle şeyler söyledi mi? Evet. Kulun önce Rabbine karşı edepli olması gerekir. Her ne olursa olsun kul, kuldur. Onun vazifesi abdolsun diye Allah onu yaratmış. Dünyayı döndersin diye değil. Dünyayı döndüren Allah'tır. Böyle bir kelimeyi söylemek edebe aykırıdır. Şirk olur bütün veliler, bütün mürşidlik hamiller, Allah dostları, bütün nebiler, resuller hepsi insan için, insanlık için kulluğun örneğidir. Tabi olunu, kul olarak tabi olunması gereken Allah'ın önümüze koyduğu örneklerdir. Bize düşen onları bir kul olarak örnek almaktır. Yoksa şöyle dünyayı döndürür, şöyle kerametleri vardır, şöyle halleri vardır demek doğru değildir. Bu, onu görmemektir, onu yok saymaktır. Onun kulluğunu yok saydığında, örnekliğini yok saydığında, ona başka şeyler e, verdiğinde, vazifeler, işler verdiğinde, kendi kendimize işler verdiğimizde, e, olması gereken yerde onu görmemiş, ona haksızlık etmiş olur, ona zulmetmiş oluruz. Elbette ki en büyük zulmü de kendimize yapmış oluruz. Böyle görmekle, böyle söylemekle. Herkes insanı biliyor, arziyetini biliyor. Bütünüyle Allah'a muhtaç olduğunu biliyor. İsterse o bir peygamber olsun. Evet, Bütün kuvvet, bütün kudret Allah'a aittir. O dilemeden ağaçtaki yaprak düşmez. Hiç kimse hiçbir şeyi irade edemez, düşünemez, konuşamaz, yapamaz. Bir kula böyle bir e, hali yüklemek, Allah'a karşı edebe aykırı, dolayısıyla şirk olur, edepli olmak gerekir. Mürşid-i vazifesi Allah'a kulluğu öğretmektir. kulu Allah'a taşımaktır. Kulü Allah'a kul yapmaktır. Eğer bunu yapıyorsa o Mürşid-i Kamil'dir. Yoksa dünyayı döndürüyor. Böyle saçmalık olmaz. Söyledim. Edebi i aykırıdır. Kulun edepli olması gerekir. Evet. Efendim Ceyhun Kızılkaya. <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm. Şu an canlı yayında mesajımı okunursanız sevinirim. Evladın anne babası üzerindeki hakkı nedir? Evladın ana baba üzerindeki hakkı nedir? Evet. Genel olarak mesela sorulduğunda ne denir? Ana babanın evlat üzerindeki hakkı nedir? Diye. Kardeşimiz eğer evlat, evladın ana baba üzerindeki hakkı nedir diyorsa bu durumda bir sorun var demektir evladın ana baba üzerindeki hakkı, Allah'ın hakkıdır. Nedir o hak? Allah kulünü ana babaya teslim ediyor. Bana bir kul olarak, bir abd olarak yetiştir diye. Birinci vazifesi, evladını Allah'a bir kul olarak yetiştirmektir. Ona imani öğretmektir, imani vermektir, tattırmaktır, iman ettirmektir. Onun için Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu, Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirtin, korkmayın. Bırakın ona bir şey olmaz. O dünyasını da kazanır, ahiretini de kazanır. Öncelikle ana babanın evladına la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmesi gerekir. Bunu ona e, tatırması, yaşatması gerekir. iman ettirmesi gerekir. Birinci vazifesi budur. Gerisi kendiliğinden gelir. Gerisi ana baba evladına artık bir emanet nazarıyla nazar edip ona göre muamele etmesi gerekir. Onu bir nimet olarak görmesi gerekir. Ebedi hayatını kazanmak için bir sebep, bir vesile olarak görmesi gerekir. Eğer analar, babalar, evlatlarını Allah'a kul olarak, abd olarak yetiştirirlerse Allah ayet-i öyle buyuruyordu. İman edip Allah yolunda yürüyenler, zürriyetlerinden gelenler, imanda kendilerine tabi olduğunda onları da, onların amelini de onların ameline katarız. Cennette onları da onlarla beraber ederiz. Bu durumda evladın ameli aynı şekilde ana babanın defterine de yazılmış olur. Eğer ameli cennetlik değil de cehennemlik amelse ne olur? İşte bunun da sıkıntısını bütün şiddetiyle yaşar. Hakları Allah'a göre anlamak gerekir, maddi olarak değil. Maddi olarak elbette ki bunu bilmeyen kimse yoktur. Bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak biz de öyle muamele edelim. Doğrusu hak böyledir. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Allah bunu fıtrata yazmıştır zaten. Güzelliği fıtrata yazmıştır. Evet. Efendim izleyicimiz devamla bir şey sormak istiyorum. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürmezdi, sizin elinizi öperken gördüm. Doğru mu peki demiş efendim. Evet. El öptürmezdi derken neye dayanarak söylüyor? Acaba onu merak ediyoruz. Kendisi oradaydı öyle mi konuşuyor yoksa böyle bir kitaptan okumuş öyle söylemiş. Allah insana akıl vermiş. Akıl. Aklını kullanması gerekir. Her şeyi Rabbini kendi üzerinden anlayıp tanıması gerekir. Peygamberini de kendi üzerinden anlayıp tanıması gerekir. Kulluğu da kendi üzerinden anlayıp tanıması gerekir. Mesela şimdi kardeşimize sorsak, sen Resulullah Efendimiz'i görsen elini öper misin, öpmez misin? Yoksa onunla böyle tokalaşır, böyle arkadaşın gibi mi muamele edersin? Oysaki Allah ne buyurdu? Müminlere, canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz. Canından çok seviyor. Bununla beraber o sizin için baba konumundadır. Eşleri de sizin annelerinizdir. Baba konumunda. Babasının elini öpmüyor mu? Yoksa Resulullah Efendimiz'in o müminlerin yanında, sahabenin yanında anasından babasından daha mı değersizdir? O işte sahabe ne diyordu? Anam babam sana feda olsun diyordu. Nasıl elini öpmüyor? Elini de öpüyordu, ayağını da öpüyordu. Eğer bir müminin imanı böyle değilse, o iman iman değildir zaten. Elini öpmeye bile tenezzül etmiyor. Buna müsaade eder mi? Babamız, biz onu elini öptüğümüzde müsaade ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor değil mi? Bir insan babasının elini öpünce küçülmüş mü olur? Ya da bir mümin kendi peygamberinin elini öpünce küçülmüş mü olur? Keşke görseydik, beraber olsaydık, elini de öpseydik, ayağına kapansaydık, başımızı hiç ayağının üzerinden kaldırmasaydık. Bakışın mümince bir bakış olması gerekir. Öyle nefsani değil, akıl ile değil, gönül ile, iman ile olması gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz elini öptürüyordu, sahabe elini öptürüyordu. Buna beraber mesela sahabe anlatıyor. Bir seferinde biri Resulullah Efendimiz binek üzerindeyken ayağını tuttu, öpmek istedi. Resulullah Efendimiz mani olmadı. Evet. Bu bir aşk işi, bu bir iman işi, bu bir gönül işi. Yoksa böyle peygamberi kendisi gibi görenler, hatta kendisinden daha aşağı görüp elini öpmeye tenezzül etmeyenler, edemeyenler bahane üretir. Resulullah Efendimiz elini öptürmemiş diye. Allah Allah. Olmaz böyle bir şey, böyle bir iman olmaz. Evet, Resulullah Efendimiz elbette ki eli öptürmüştür. Neden Allah sizin için o baba konumundadır dedi. Ana baba bizim dünya hayatıyla olan irtibatımızı sağlamıştır. Dünyaya gelmemize vesile olmuş. Zahiri olarak büyümemiz için çaba gayreti sarf etmiş emek sarf etmiş, fedakarlık yapmıştır. Peygamber, buna beraber peygamber varisi müşid Kamil, bu sefer bizi Rabbimizle buluşturup, ebedi hayatımızla, ahiretimizle olan bağımızı kuruyor, bizi bu sefer ne yapıyor? Rabbimizle muhatap ederken tekrar bir daha geldiğimiz yere ne yapıyor? Geri götürüyor. Onun için, ona baba deniyor, baba konumundadır. Eğer biri bizi Allah'a sevdirirse, nefsimizi tezkih edip Allah'a sevdirirse, Allah'ı bize sevdirirse, bizi Rabbimizle beraber ederse, bize Rabbimizin yakınlığını, dostluğunu kazandırırsa, ebedi hayatımızı, cenneti kazandırırsa, gönlümüzü cennete döndürürse, Allah'ın gönlümüze tecelli etmesine vesile olursa, Rabbimiz'i bize tanıtır, bizi marifetullah'a sahip ederse, muhabbetullah'a sahip ederse, böyle bir mümin, bütün bu nimetlere kavuşmuş olan mümin, bütün bunları aldığı kapıya, yani mürşidinin elini öpmek istemez mi? Bunu bir şeref olarak kabul etmez mi? Bir şükür olarak anlamaz mı? Ama mürşidi bilmeyen zannediyor ki sadece böyle konuşmuştur, bu böyle değildir. Konuştuğu her kelimenin içinde marifet vardır, muhabbet vardır, haşiyet vardır, edep vardır. O kelimeyi öyle gönüle veriyor, öyle ikramda bulunuyor. Ve onunla beraber olanlar bunu bütün şiddetiyle tadıyor ve biliyor. Kazandığını biliyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Nimete vesile oranına şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Neden? Çünkü Allah o nimeti o kapıdan verdi. O sıradan bir kapı değil, o sıradan bir gönül değil. Allah'ın O'nun üzerinden nimeti ikram ettiği kapıdır. Dolayısıyla oraya teşekkür etmek, şükretmek, orayı, o kapıyı sevmek Allah'ın kendisine ikramda bulunduğu kapıyı sevmektir. Allah'a teşekkürdür o. Evet. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Böyle yavan, böyle e, bilmeden, anlamadan e, birinin sözüne bakıp işte Resulullah Efendimiz böyleydi. Şöyle Allah ne diyor ona bak. Baba korumundadır dedi. Babanın eli öpülür mü öpülmez mi? Babanın elini öperken bir evlat baba onu reddeder mi? Haşa. Evet, Resulullah Efendimiz asla böyle bir şeyde bulunmamıştır. Bilmeden, anlamadan birilerinin sözüne bakıp konuşmak doğru değil. İmanımızla konuşalım. İmanımıza bakıp öyle konuşalım. Yani sen Resulullah Efendimiz'i görünce elini tutacaksın, tokanlaşacaksın, arkadaşın gibi ona öyle muamele edeceksin. İnsan peygamberini görünce ona sarılmak istemez mi? Elini öpmek istemez mi? Bir baba evladını görünce ona sarılmak istemez mi? Efendim Ankara'dan Fatih Emre Çotur, selamünaleyküm. aleyküm. Be benim eşim iki üniversite bitirdi ve memur olmayı çok istiyor ama bu isteği içinden atamıyor. Çabalamalı mı yoksa peşini bırakma bırakmalı mı? Allah vermeyeceği şeyin istediği, vermeyeceği şeyin istediğini kuluna verir mi? Üzülmesinin sebebi benim bu isteğim Allah'la arama perde mi? Yani Allah <gülüyor> bu isteğimden dolayı sevmeyi Yoksa Allah, bu isteği bana vererek, yalvararak kulluk edip istememi mi istiyor? Evet. Eğer Allah, manevi olarak kulundan bir şeyi istettiriyorsa, bu vermek içindir. Allah onu ona ikram edecek, onun için kulundan onu istettiriyor. Manevi şeyi. Yani biri, ben Allah'a dost olmak istiyorum, Allah'a yakın olmak istiyorum deyip gönlü eğer bu halde ise, duası böyle ise, bu onun önündeki bir nimet olduğundan dolayıdır ve Allah o nimeti almak için ondan istettiriyor, onu davet ediyor. Ama zahiri şeyler için bu böyle değildir. Zahiri şeyler için biz kendi tercihimizi yapmışız. Onu kendimiz için hayırlı görmüşüz, önemli görmüşüz, olsun istemişiz. Dolayısıyla istiyoruz. Eğer bunu hayırlı görmüşsük, istiyorsak bu durumda dua etmemiz gerekir ama onu Allah ile aramıza da koymamamız gerekir. İstememiz gereken Rabbimizdir, Rabbimizin rızasıdır, ebedi hayattır, hayatımızdır. Eğer zahiri olarak bir şeyi istiyorsak onu da ona bağlamak gerekir. Daha güzel kulluğumu yapayım diye bunu istiyorum ya Rabbi, sana yakın olayım diye, senin yolunda infak edeyim diye, harcayayım diye bunu istiyorum ya Rabbi deyip o isteği de duaya ebedi hayatımız için duaya çevirmemiz gerekir. Dolayısıyla Allah verse de vermese de evet, gönlümüzü bozmamamız gerekir. Bir şeyi Allah'tan istediğimizde Allah verirse buna şükrederiz, ederiz, hamd ederiz. Ama vermezse yine şükür eder yine hamd ederiz. Mutlaka benim için hayırlı olan böyledir ki Allah böyle muamelede bulunmuştur. Beni bundan korumuştur dememiz gerekir ki bu zaten böyledir. Evet, sahili şeyler için e, ısrar etmek doğru değildir. Hayırlı görüyorsak, evet ısrar ediyoruz ama e, Allah ile aramıza koymuyoruz, tek gayemiz budur demiyoruz. Gayemiz, amacımız ebedi hayatımızdır, Allah'ın rızasıdır. Bununla beraber eğer bunu ikram edersen, bunu da ebedi hayatım için, ebedi hayatımı kazanmak için e, kullanırım Ya Rabbi dememiz gerekir. Ee, i̇nşallah bizim için hayır olur. Gönlümüz böyle düzelince e, inşallah Allah ikram eder, hayır olur. Evet. Efendim Kastamonu'dan Nermin Serçuk Sarı Mustafa, Hanefi ve Şafii mezhebine göre <gülüyor> hayızlı kadın Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi? Evet. ki daha önce. Ee, mezhepler din değildir mezhep yol demektir. Alimlerimizin iştihad ettiği yol demektir. Hem Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde, Maliki, Hanbeli veya diğer mezheblerde hepsinin dayanığı Allah'ın vahiyidir, Kur'an'dır. Buna beraber Resulullah'ın sünnetidir. Resulullah Efendimiz'in sözüdür, hadisidir. Allah ayet-i kerimede Kur'an'ı ee, okumak için tek bir şart koydu. Nedir o? Kur'an'ı okuduğunuzda kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığının. Sığın demek, çek demek değildir. Eğer bu sözü söyle deseydi doğru. Sığın demek ne demektir? Gönül itibariyle bu benim Rabbimin kitabıdır. Rabbim bu kitabı bana vahyetmiş. Rabbim bunu bana söylemiş deyip şeytani kovmamız gerekir. Bizim Allah'ın vahyi karşısında herhangi bir fikrimiz ya da tercihimiz yoktur. Rabbim neyi söylemişse ben onu anlamaya çalışırım demek gerekir ki şeytani kovmuş olalım. Yoksa şeytan araya girer ve sözü verir. Bunun için abdest şartı yoktur herhangi bir şekilde. Onun için o haldeki bayan kardeşlerimiz rahatlıkla e, Kur'an'ı okuyabilir. Bu durumda e, Allah o haiz için ne buyurdu? O bir rahatsızlıktır dedi. Zahiri olarak biri rahatsız olduğunda yani eğer sürekli abdesti bozulursa ne yapması gerekir? E, her bir vakit için ayrı abdest alması gerekir. Bu kardeşlerimizin de öyle yapması gerekir. E, yani abdest aldığında bir dahaki namaz vaktine kadar o abdesti de Kur'an'ı okumak için geçerlidir. Namaz kılmak için değil, Kur'an'ı okuması için abdesti olmuş olur. O şekilde Kur'an'ı okur. Okurken bunu ibadet olsun diye okuyorsa bu böyledir. Ama onu anlamak için okuyorsa abdest alması da gerekmiyor. Evet, Kur'an'ı okuyabilir, okumalidir okumaktan hiçbir şekilde vazgeçmemeli, ayrılmamalıdır. Bununla beraber mesela bir de Resulullah Efendimiz'den bir örnek vereyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescite ders verirken, Allah'ın ayetlerini derse edinirken Ebu Hüreyre Dürmeşik'ten çıkıp kızla Resulullah Efendimiz'den yanından geçip dışarı çıktı. O süfe bölümünden çıkıp dışarı çıkıyor. Bir süre sonra geri geldi oturdu. Sonra diyor Resulullah Efendimiz ona sordu. Biraz önce neden çıkıp gittin öyle dersi dinlemedin almadın? Diyor evvahureyle sıkıldı, başını önüne eğdi. Sonra dedi ki ya Resulallah ben e, pistim onun için, pismişim cünyiptim ben demek istedi. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki Subhanallah mümin pis olmaz. Cünüpken de mümin pis olmaz. Otursaydın, dersini dinleseydin, anlasaydın, sonra giyseydin dedi. Ölçü böyledir. Allah'ın peygamberi böyle söylemiş ve böyle yapmıştır. Yoksa böyle biz çok dindarız. Onun için böyle Kur'an-ı Kerim'e çok böyle kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Onun için böyle abdestsiz dokunmuyoruz ya da bu haldeyken okumuyoruz demek onu hayatımızdan çıkarmak demektir. Allah onu ağzdan aşağı indirmiştir. Ona sarılalım diye. Ona sarılıp aşağı çıkalım diyedir. Yoksa onu alıp böyle kendi kendimize yüceltelim diye değildir. O zaten yücelerden gelmiştir. Bizi yukarı çıkarmak için gelmiştir. <gülüyor> evet Bunun için her halukarda okunması gerekir. Dinlenmesi gerekir. Anlaşılması gerekir. Onun yaşanması gerekir. Hadi diyelim ki kardeşimiz onu ezbere biliyor. O gönlünde mevcut. Hali olursa olsun, o Kur'an ile beraberdir zaten. Kur'an zaten o müshafın manasıdır. İçindeki manadır. O yazılı olan yazılı değil. O yazılı olan yazı kağıttır zaten. Kur'an içindeki manadır. O manayı sen içinde taşıyorsun. Sen zaten olsun o Kur'ansın sen zaten. Evet, onun için Kur'an'dan ayrı kalmak doğru değildir. Her halükarda okumak gerekir. Elbette ki mümkünse abdestli olmak gerekir. Değilse o haliyle okumaya devam edecek. Etmelidir. Evet. Efendim bir izleyicimiz bizi Allah'a yaklaştıracak şeyler nelerdir? Ve Allah'a muhabbetimiz artması için ne yapmalıyız? Evet. Bizi Allah'a yaklaştıracak şeyler nelerdir? Ee, i̇zah etmiştim daha önce. Kul Allah'a yakınlığı imanıyla kazanır. Allah'a olan muhabbetiyle kazanır. Ne kadar Allah'ı seviyorsa o kadar Allah'a yakındır. Bu durumda imanını artırmaya, muhabbetini artırmaya çalışması gerekir. Yapmış olduğumuz bütün ibadetler, bütün iyilikler, Allah için her neyi, hangi güzelliği, hayrı yaparsak yapalım, o bizi Allah'a yaklaştırır. Dolayısıyla imanımızı artırır. Allah'a olan muhabbetimizi artırır. Allah ayet-i kerimede, Allah seriül hesaptır dedi. Hesabı seri olarak görendir. Yani hangi ameli işlersek işleyelim, mutlaka Allah hesabımızı görür ve onun karşılığındaki nimeti hemen ikram eder. Bir günah işlediğimizde de bu böyledir. Gönlümüz lekelenir, kararır. Rabbimizden uzaklaştığımızı hisseder ve tadarız. Aynı şekilde bütün iyilikler, güzellikler, ibadetler, hayırlar da böyledir. Allah hesabı hemen görür. Ve o muhabbetimiz hemen artar, Allah'a yakınlığımız hemen artar. Her şey bizi Allah'a yaklaştırır. Her ibadetimiz, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız her şey. Bir de ne buyuruyoruz Hazreti Ali Efendimiz'e? Ya Ali sen mukarrabunun en mukarrabunu olmak ister misin? Evet Ya Allah deyince o zaman sana gelmeyene git, sana vermeyene ver. Seni sevmeyeni sev. Sana kötülük yapana sen iyilik yap. İşte böyle yaptığın takdirde Allah'a en yakın olanlardan olursun. En yakın olursun buyurdu. Evet, bize öğretiyor. Bize de düşen Allah'ın rızasını gözeterek bunu yapmaktır. İnsanlara muamele ederken böyle muamele eder, etmektir. Rabbim böyle seviyor diye o fedakarlığı yapmaktır, yapabilmektir. İşte bu bizi Allah'a yakın eder, Allah'a Dost eder. Allah'a en yakın eder. Mukarrabun yapar bizi. Evet. Efendim bir de doğumunda Allah'a muhabbetimizin <gülüyor> artması için ne yapmalıyız? Evet. Muhabbetimizin artması için söyledim. Yaptık Allah için yaptığımız her şey, her iyilik, her güzellik, her hayır muhabbetimizi arttırır, arttırmalıdır. Bununla beraber Rabbimizi anladıkça, tanıdıkça, marifetullah'a sahip oldukça, o. Bizde imana dönüşür, imanımız artar. Allah'a olan muhabbetimiz artar. Rabbimizi tanıdıkça, Rabbimizi el esma-ül husnasından kendisini tanıttığı gibi tanıdıkça imanımız artar, muhabbetimiz artar. Marifetullah imana dönüşür, muhabbetullah'a dönüşür. Evet. Efendim, bir izleyicimiz kuşluk namazı nasıl kılınır? Bütün nafile namazlar Kuşluk namazı olsun, evabin namazı olsun veya işrak namazı olsun, tercih namazı olsun. Hepsi iki rekat olarak kılınır. 12 hmm. rekata kadar hmm. sünnet olan kılınır. 2 olur, 4 olur, 8 olur, 12 olur, e, kılınabilir. Daha fazla da kılınabilir. E, en az 2 rekat olması gerekir. E, Resulullah Efendimiz özellikle e, 4 ve 12 kılmıştır. E, artık e, nasıl şartlar e, müsaitse, imkanlar el veriyorsa öyle kılmak gerekir. Bütün bu nafile namazlar bir önceki namazın şükrü içindir. Yani namaza durunca mirajda durunca hu, onun o tadı, o e, muhabbeti e, üzerinden e, devam ettiği için Biraz daha Rabbimin huzurunda durayım diye Resulullah Efendimiz bu namazları kılmış. Rabbime huzura çıktığım için şükredeyim diye bu namazları kılmıştır. E, diğer parz namazı gibi kılınır. Niyet olarak da zaten e, hangi namazı kılıyorsa, kuşluk namazı da kuşluk namazı diye e, kılar. E, mesela Rabbimize secde etmiş olmaktır, secdede olmaktır. Efendim Ankara'dan Fatih isimli bir izleyicimiz, eşim Feyza ve bana hocamdan özel dua istiyorum, Yuvamızın dağılması, yuvamız dağılmasın, sizi çok seviyorum, Dua ile Allah'a amenat olun. Allah razı olsun, Allah kardeşimize yardım etsin inşallah, bize düşen kendimiz için hayır olarak gördüğümüzü Rabbimizden istemektir, duaya sarılmaktır, bir de işi Rabbimize bırakmaktır. İşi ona havale etmektir. Benim için, senin benim için takdir ettiğini, ben de kendim için takdir ediyor. Benim duam, senin benim için takdir ettiğindir ya Rabbi diyoruz. Sen benim için neyi hayır görüyorsan, nasıl muamele ediyorsan, ben de onu kendim için hayır olarak kabul ediyorum ya Rabbi diyoruz. Ve Rabbimizden kendimiz için hayır olanı istiyoruz. İnşallah Allah, e, ikram eder, yardım eder. Amin. Elbette ki bu e, tek taraflı bir şey değildir. Bir de liyakat meselesi de vardır. Liyakat meselesi. Bir kul Allah'ı tercih etmezse Allah'ı tercih eden de beraber olmak liyakatını kaybeder. Evet. Bir eş eğer eşi Rab'bini tercih etmişse o da Allah'ı tercih etmediyse, onunla beraber olma liyakatini kaybeder. Duayı belki bir de böyle yapmak gerekir. Onun da dünya hayatını değil, Rabbini tercih eden kullarından olması için dua etmek gerekir. İnşallah Allah eşine de bu hali, bu şuuru verir. O da bu liyakati kazanır. Eşiyle beraber olma liyakatini kazanır diye liyakatini kazanır inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim başka bir izleyicimiz. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Bayanlar özel günlerinde Kur'an okuyup, zikir çekip, rabıta yapabilirler mi? Yapabilirlerse abdest alınır mı? Allah razı olsun inşallah. Evet. Yayınlarınızın devamını dilerim. Allah'a emanet olun. Evet. Allah razı olsun. Elbette ki özel günlerinde de zikirlerini de yaparlar, Kur'an'ı da okurlar. Bununla beraber abdest almaları gerekir mi? Abdest alsalar güzel olur. Biraz önce söylediğim gibi, abdest alsalar iki namaz arasındaki vakit kadar abdestleri geçerlidir. Yani öğleleyin abdest aldığında ikinciye kadar geçerlidir, ikinciye aldığında akşama kadar geçerlidir, yatsıdan sonra aldığında sabaha kadar geçerlidir. Abdestli olmak daha doğru, daha uygundur. Ama e, abdest almadan da e, aynı şekilde zikirlerini, dualarını e, yapabilirler. Evet. Efendim İzmir'den seçil. Selamun aleyküm. selam. Ölmüş babamı rüyamda taşın üstünde gördüm. Ayakta ve yanında otururken ne hikmettir taşta görmek bir ölüyü? Evet. Allah öbür taraftan, bu taraftaki kullarına haber vermez. Bir kere bunu unutmak gerekir. Yani ben onu şöyle gördüm ya da böyle gördüm deyip e, haber vermez. Ancak bazen onu müjdeler, bazen uyarır, ikaz eder. Böyle anlamak gerekir. Eğer taşta gördüysek, taşın üzerinde gördüysek mutlaka Allah bize burada bir şey öğretir. Neyi öğretiyor? Eğer toprakta görseydi farklıydı, bir bahçe içinde görseydi farklı olurdu, taşın üzerinde görmüşse farklıdır. Bu durumda taşın üzerinde bir şey yeşermez. Eğer babasını biliyor ve tanıyorsa mutlaka boş bir iş yaptığını da biliyordur. Herhangi bir konuda bir kısım işlerinin boş olduğunu da göstermiş olur. Eğer boş olduğunu anlamışsa bu durumda onunla beraber ona hangi uyarı yapmıştır? Sen böyle boş şeylerle uğraşma demiştir. Bu, genel bir e, hali değildir yalnız. Mutlaka, e, onun da bir eksiği var ki, Allah ona öyle gösteriyor. Kur'um sen de sen de böyle yapma. Sen de bu konuda ona uyma. Onun bir yanlışı varsa, sen de ona uyma demektir. Ama başka bir seferinde, güzel bir halini gösterir, bu sefer ne demiş olur? Sen de bunu yapmaya devam et, demiş olur. Yani kendisine bir uyarı, bir ikaz olmuş olur o. Yoksa, Oradan onun halini bilsin diye ona haber vermiyor. Yaşana uyarı ikaz vardır. Evet. Efendim Trabzon'dan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocamı çok seviyorum ve izliyorum. Soracağım çok sorular var. Özel görüşme imkanım olsaydı sorum kadınların elleri ve yüzü açık da kalabilir diyor hoca hocalarımız. Gözlerle günahlarımız başlıyor. Her tarafımız örtülü olsa da. Evet. Bu bir bakış meselesi tabi. Bu bir anlama meselesi. Hayat baştan sona bir imtihandır. İmtihan. İmtihanı Allah fitne kelimesiyle beyan eder. Fitne seni çeken şey demektir. Her ne ki seni çekiyorsa o bir imtihandır. Dünya bir fitne seni çekiyor mallarınız, evlatlarınız, hanımlarınız sizin için bir fitnedir dedi, seni çekiyor. Sen de onların peşinden gider, onları onlara uyarsan ya da onlar seni başka bir tarafa sevk ederse, sen de buna uyarsan seni ters tarafa çekmiş oldu. fitne. Eğer yok, Allah mesela bu konuda neyi emretmişse bize düşen Allah'a göre anlamaktır. Yani yüzü açık olmasın, eli ayağı açık olmasın. Dediğimizde bu yanlış olur. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. İmtihanı kabul etmek gerekir. Allah ayet-i kerime de buyuruyor ki, hem erkekler için hem mümin kadınlar için buyuruyor ki, söyle bakışlarının bir kısmını kızsınlar dedi. Bakışlarını kısınlar Gözünü kapasın demiyor, bakmasın demiyor, bakışını kısın diyor. Hem erkekler için hem kadınlar için geçerli olandır. Bakışı kısmak demek yanlış bakmasın. Doğru baksın. Bakarken karşısındakine Allah'ın kulü, Hazreti İnsan olarak baksın. Etten, kemikten bir varlık olarak bakmasın. Nefsiyle bakmasın. Nefsiyle o e, ait olan o bölümü kızsın diyor. Kız gözünü. Bize de düşen onu kapatmak değil. Bakışı kısmaktır. Allah'ın emri böyledir mümin kadınlara ve mümin erkeklere söyle, bakışını kısın bu demektir. Yoksa e, karşımızdakini kapatacağız, imtihanı yok edeceğiz. İmtihan yoksa kazanma imkanı da yoktur. Hayat bir imtihandır ve ne olursa olsun mutlaka bu imtihanla karşı karşıyayız. Bize düşen bakışımızı kısmayı bilmektir, bunu öğrenmektir ve bunu becerebilmektir. Allah bizden bunu istiyor. Karşımızdakini kapatmak yerine bakışımızı kısmamız gerekir. Bu iş gönül işi, gönülde biten bir iştir. Onun için bakışımızı kısıyoruz, bakışı kısmayı öğretiyoruz. Yoksa günahı kapatmak asla mümkün değildir. Kendi evinde yaparsın, dışarıda onu yapamazsın. Hiçbir yerde onu yapamazsın. Dolayısıyla bize düşen bakışımızı kısmayı öğrenmektir. Allah eğer serbest bırakmışsa, yüzün açık olmasını, elin ayağın açık olmasını Evet, bu da imtihanın başka bir bölümüdür. Kadınlar erkekler için imtihan, erkekler de kadınlar için imtihandır. Evet, mesele kendimize, nefsimize, bakışımıza sahip olmaktır. Evet. Efendim bir izleyicimiz, hocam iyi akşamlar. Allah seni başımdan başımızdan eksik etmesin, Allah sizden razı olsun. Sizi dinleyerek huzura erdim. Evet. Allah hepimizi beraber huzura erdirsin inşallah derdimiz de bu zaten huzur demek Allah'ın huzurunda olmak demektir bir kul eğer Allah'ın huzurunda olduğunu bilirse huzura da erer huzura ermiştir eğer Allah'ın huzurunda olduğunu unutursa işte o zaman da huzursuzluk başlar huzursuz olmuştur bize düşen birbirimizi Allah'ın huzurunda durmaya davet etmektir. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmaktır, bunu yaşamaktır. Buna beraber bu Allah'ın emriydi. Öyle buyurdu ayet-i kerimede nerede olursanız olun, ister tek başınızda ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bize de düşen birbirimizi Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaya davet etmektir. Buna beraber Rabbimizi bildikçe, tanıdıkça, anladıkça, bize olan sevgisini anladıkça, rahmetini anladıkça, evet, muamelesini anladıkça, onu sever, ona aşık olur, onu unutmaz ve her anda onun huzurunda oluruz. Allah hepimizi, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmayanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim, Basman'dan bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Rüyamda Kur'an-ı Kerim'i dik görmek nedir? Evet. Kur'an-ı Kerim'i ister dik görelim, ister masanın üzerinde görelim, ister başka bir yerde görelim. O fark etmiyor. Gönlümüzün Allah'ın kitabıyla beraber olduğunu gösterir. Rabbimizin kitabını ciddiye aldığımızı gösterir. İnşallah. Rabbimizin kitabını ciddiye alırız. Vahyine uyar, tabi olur inşallah. Efendim Bayram, bilecen insan olmayı, kül olmayı, ahlakı, sevgiyi, aşkı, merhameti, basireti senden öğrendik. Sana güllerden derlenmiş kucak dolusu teşekkürlerimi ve sana sevgiyle dolu kalbimi gönderiyorum. Ey Allah Resulü'nün varisi. Allah razı olsun. Allah hepimizi Allah'ın Resulü'ne layık ümmet, layık varis eylesin. Gerçek manada ona tabi olanlardan eylesin. Evet, peygamberini hayatında temsil edip üzerinde gösterenlerden eylesin inşallah. Evet, bizim de bütün derdimiz budur. Bu ümmetin şefaatçiye ihtiyacı vardır. İmama, öndere ihtiyacı vardır. Allah'ı sevip sevdirene ihtiyacı vardır. Evet, kardeşlerimiz Allah'ı sevdikçe sevdirme imkanına sahip olur. İman ettikçe iman ettirme imkanına sahip olur. Allah'a koştukça beraberinde Allah'ın kullarını yürütme imkanına sahip olur. Evet. Onun için söylüyoruz. Kardeşlerimiz için velayetten aşağısına razı olmuyor, olamıyoruz. İnşallah hep beraber Allah'a dostluğu kazanırken bir de Allah'a dostluğa davet edip Allah'a dost yapmaya da çalışacağız inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim izinizle bir mesajla bir ara verelim inşallah. inşallah. Efendim Denizli'den Gül Selamun Aleyküm ey benim güzel, güzel babam. Sizi Siz o kadar güzelsiniz ki sizi izlemeye doyamıyoruz. Allah sizden razı olsun inşallah. Sizi çok ama çok seviyoruz. Allah razı olsun. Güzellik bakanın gönlündeki güzelliktir. Gözündeki güzelliktir. Herkes bir şeye bakarken gönlüyle bakıyor, evet. Gören baş gözüdür ama, asıl bakış gönülden gelen bakıştır. Eğer bir gönül güzelse, güzel bakar, dolayısıyla aynaya bakmış gibi, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, mümin, müminin aynasıdır. Allah'ın bir ismi de mümindir. Mümin, mümine bakarken aynaya bakıyor. Eğer o güzelse kendi güzelliğini görüyor. İmanının güzelliğini görüyor. Allah'ı sevdiği için o sevgisinin güzelliğini görüyor. Güzellik onda. Güzellik bakanın gönlündeki güzelliktir. O aşkla, o muhabbetle bakıp aslında kendi gönlündeki güzelliği görüyor. Ama aynı şekilde bunun tersi de mümkündür. Bir de bakıp başka türlü görebilir. Dolayısıyla bakan gönlüyle bakmıştır. Bakan aynaya bakmıştır. Kendi güzelliğini görmüştür. Ya da kendi çirkinliğini görmüştür. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikte tez, inşallah.